Merhabalar Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Bugün bir konuğumuz var. ÇEHAV'dan yani Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları Vakfı'ndan avukat Nurcan Çarıkçı bizimle birlikte olacak. Konuğumuz olacak. Geldiniz Hoş geldiniz. Canım. Hoş bulduk. Evet şimdi bugün şeyden bahsedeceğiz. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı meclisin gündemine geldi ve çevre komisyonundan geçti. E, şimdilik e, çok hareket görünmüyor o alanda ama geç, gelecek günlerde bir şeyler olacak. Yani dananın kuyruğu kopacak diyebiliriz. Şimdi e, Türkiye'de doğa korumaya yönelik e, en somut adımlar ilk milli parkın kurulmasıyla 1958'lerde başladı. Onu biliyoruz ve e, bugün hani pek çok park, doğal sit alanları, milli park, doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat koruma alanları gibi e, farklı statü ve büyüklükte binlerce korunan alan var. Binlerce demeyelim, çok fazla değil aslında. Evet, yani. Yeterli seviyede değil. Evet. Korunan alanlar Türkiye yüz ölçümünde ancak yüzde dörde denk geliyor. Ee, yani hatta yüzde dört bile değil, 3.92 e, verilere göre. Şimdi tabi dünya ortalamasına baktığımız zaman dünya ortalaması yüzde 13 gibi bir şey, ee, onun çok çok altında olduğunu görüyoruz. Ve hatta şunu da söyleyelim, 2010'da da Dünya Biyoçeşitlilik Konferansında şöyle bir karar alınmış, dünya ortalaması 2020'ye kadar yüzde 13'ten 17'ye çıkarılacakmış. Ama bizim ülkemizde tam tersi olacak gibi görünüyor. Şimdi bu tasarıyı birazcık konuşalım. Evet isminde koruma geçen Hı. yasanın bu korunan alanları yetince koruyacağını mı yoksa korunamayacağını mı? Nurcan Hanım'dan birlikte biraz daha detaylı konuşmaya çalışalım. Aslında bu yasanın bir de tarihi var değil mi? 2003'lerden itibaren hazırlık çalışması başlatılıyor. İşte o dönem içerisinde STK'ların ve uzmanların görüşleri alındığı ifade ediliyor. 2010 yılında ise bir değişiklik yapılıyor. Hem isminde hem de içeriğinde çok ciddi değişiklikler yapıldığı ifade ediliyor ve bu değiştirilen Haliyle de 2011'de çevre meclis çevre kurulundan geçti şimdi meclisin gündeminde ve biliyoruz ki meclis gündemine gel, geleceği söylendiği andan itibaren aslında değişiklik yapıldığı andan itibaren de sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi tepkisi var. Bu kanunun meclisten geri çekilmesi noktasında girişi isterseniz genel olarak bir değerlendirerek başlayalım. ...daha detaylı program içerisinde konuşuruz. Şeyi de söylesek iyi olur aslında. Kanun nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı... ...ondan da biraz... Hani ...birişimi. E, <gülüyor> öncelikle e, avukat Nurcan Çarıkçı ben. E, Çevre ve Kuleci Hareketi avukatlarından... ...vakıf değiliz onu. Zaten <gülüyor> evet, yapayım. Tamam. Evet. <gülüyor> e, İstanbul'da e, çalışıyorum. Şimdi bu tasarıyla alakalı olarak... E, ...ilk 2003 Yılında çıkış tarihi Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde bir de Birleşmiş Milletler'in destekleriyle ilk başta tasarısı yapılmış olan bir kanun tasarısıdır bu. Genel olarak set, sivil toplum örgütlerinin görüşleri 2003 yılında alınmış olmasına rağmen süreç içerisinde atıl kaldı. Komisyonun çalışmalarında çok fazla öne çıkmadı. Fakat 2010 yılı içerisinde kanunun şu anki gündemde olan yapısından birazcık daha, daha doğrusu çok farklı bir yapısıyla meclis gündemine getirmeye çalıştılar. Çevre komisyonu içerisinde incelendi. Fakat Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin 2010 yılına ilişkin ilerleme raporu sırasında endişe verici bir gelişme olarak nitelendirdiği tasarıyı çevre komisyonuna geri gönderiyorlar. Ondan sonra tekrardan tasarı revize ediliyor ve şu anda Haziran ayında çevre Komisyonundan çıkıp da meclis gündemine gönderilmiş olan tasarı herhangi gündeme gelmek riskiyle karşı karşıya tasarının e, maddelerine baktığımız zaman aslında çok basit 30 kanunluk bir madde gibi gözüküyor ama tasarının e, 3-4 tane temel prensibi var ki e, şu anda halihazırdaki çevre koruma mevzuatının e, yapısını ve çevreyi koruma e, durum statüsünü çok da daha negatif, daha olumsuz daha geçmiş daha geriye, daha geriye Hı -hı. çekebilecek e, prensiplerdir şey. bunlar. Hı, -hı. Öncelikli olarak e, maalesef günümüzde birçok mevzuatın içerisinde birazdan onlardan da bahsedeceğim. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi yer alıyor maddenin, birinci maddenin gerek e, tasarının birinci maddesinde. Fakat Hı -hı. madde gereçlerine baktığımız zaman bu sürdürülebilir kalkınmanın ne açıklaması var ne de gerekçesi var niçin konulduğu belli değil. Evet. Bunun haricinde koruma kullanma dengesi, üstün kamu yararı, işbirliği ve işletme yetkilerinin devri, kamulaştırma gibi aslında Hı -hı. doğa ve doğanın korunması kavramlarıyla çok da uyuşmayan fakat maalesef e, bizim ülkemize... E, ...çevreyi koruma yönelik bütün kanunların içerisinde olan e, maddeleri görüyoruz burada. Hı hı. Şimdi e, bu... Bundan önce istiyorsanız hemen kısaca ben size çevre koruma mevzuatının hali hazırlık durumundan bahsedeyim. Evet Başla. şu anda nasıl bir şeyimiz var ha, Evet de. Eski yasa nasıl yeni yasa nasıl öyle bir şey yapalım. Ee, öncelikli olarak bizim çevre korumamızın temel yasası 82 Anayasası'nın 56. maddesinde e, düzenlenmiştir. Hı. Çevrenin korunması gerekliliği ve yükümlülüğü ve insanların kirletenlerin bunun ödemesi gerekliliği. Bunun yanı sıra ana kanunu diyebileceğimiz bir çevre kanunu var. E, o da tabii maalesef zaman içerisinde çok fazla değişikliklere uğramıştır. Ama e, çok sistematik, düzenli tek bir mevzuatımız yok çevre mevzuatı Hı -hı. bağlamında. Uluslararası sözleşmeler tabii ki bizi bağlayan sözleşmeler. Bunların arasında hızlıca Ramsar, ben Biyoloji Çeşitli'nin korunması ve diğer e, sözleşmeler de vardır. Uzun uzun anlatmayın bunları. Hı -hı. E, ama Türkiye'de sadece çevre kanunuyla çevre korumamakta kıyı kanunu, mera kanunu, orman kanunu, milli parklar kanunu, kültür ve tabiat farklarını koruma kanunu gibi ve bunların alt yönetmekleri şeklinde bayağı geniş ama dağınık bir mevzuatımız var. Hı -hı. E, fakat bu mevzuatlarda da özellikle 2000'li yılların başından bugüne kadar yapılan birçok değişiklik, maden e, turizm, teşvik, yatırım kanunları, enerji piyasası kanunları hı hı. çerçevesinde yapılan birçok değişiklik sebebiyle biraz yamalı bohça haline gelmiş durumdalar. Evet. Dolayısıyla bu tabiatı, e, koruma, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı da aslında çok da şu anda uygulamadan farklı değil. E, ama sonuç itibariyle daha olumsuzlukta yaratacak bir kanun tasarısı gibi gözüküyor. Evet. Ama özünde bizim aslında bir çevre kanununa ihtiyacımız var. Yani tabiatı ve e, ismi bu olmasa bile biyolojik çeşitliliği, biyoçeşitliliği olabilir evet. örneğin. Evet. E, koruma kanunu diye bir kanuna ihtiyacımız var. Ama ihtiyacımız olan kanun bu mudur diye soracak olursak bu olmadığı. olmadığı yani, yok. Olmadı, Hayır özellikle işleyen maddelerin hani birleştirilip de başka bir kanunun çatı altında getirilmesi belki birazcık daha efektif ve birazcık daha amac yönelik olabilirdi. Fakat bu tabiatı ve biyolojik çeşitlilik kanunu... Ee, ...incelendiği zaman zaten yapısı itibariyle biraz ee, sipariş üzerine yazılmış bir kanun gibi gözüküyor. Yani tamamen Avrupa Birliği kuralları ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapmamız gereken bir adım olduğu için... ...hani bunu yapalım kenara koyalım gibisinin hazırlanmış. Bu zamana kadar ki taslaklar da hep bu şekilde maalesef e, gerçekleşmiştir. Ama Hı. o sipariş Hı. usulü bile olsa o siparişe uygun bir kanun da değil. değil. Yani Yok onun da gerisinde. Uluslararası sözleşmelerde <gülüyor> aslında çelişen yerleri de var. Evet, hani evet. kadar? gene e, uzun uzun yani maddenin kendi kanundan daha uzun gerekçesi var. Gerekçe üzerinde sürekli olarak uluslararası sözleşmeler ve diğer koruma e, yükümlülüklerinden bahsediliyor olsa da hı hı. çok da paralel e, düzenlemeler hı hı. yok maalesef. Evet. evet yani diğer e, örneğin Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde hazırlanan kanunları da önemli maddeler arasında sayabileceğimiz katılımcılık hı hı. E, unsuru, e, biz örneğin su kanunu da incelemiştik. E, hiçbir şekilde yanından yöresinden geçmiyordu. Yani evet. bu kanun da aslında katılımcılığa, karar alma süreçlerine ilgilerin katılımını öngören herhangi bir düzenlemesi yok. Yetkiyi yine bakanlar kurulu ve merkezi unsurlar üzerinde e, birleştirmiş durumda. Evet. Şey, e, mesela şey, ben şunu hiç anlamıyorum. Şundan bahsediliyor, birinci maddesinde kanun tasarısının işte deniliyor ki tabi değerlerin, tabiatın, biyolojik çeşitlerin korunmasına ve sürdürülebilir kullanımla. Şimdi kullanımla korunma nasıl bir arada olabiliyor? Böyle ee, bir şey mümkün mü? Şimdi yani teknik olarak e, bunu nasıl olacağını açıkçası ben de çok iyi bilmiyorum ama bana göre kişisel görüşüm itibariyle çok da hmm. mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta hmm. doğadan bahsediyorsanız doğa zaten korunmaya muhtaç bir varlıktır ve... Bunu aynı anda hem kullanayım hem koruyayım diyorsanız bu bence çok teknik abi? bir imkansızlık hmm. var burada yapabilecek evet. bir şey değil. Ama hmm. e, kanunun yapısından e, baktığımız zaman sürekli olarak bir üstün kamu yararı kelimesinin evet. kullanılması, sürekli hmm. olarak kamulaştırma denilmesi sürdürülebilir Kalkınma dengesi ayrıca e, başka bir kelime daha koruma kullanma dengesinin bahsedilmesi aslında hmm. kanunun korumaktan ziyade kullanım, biz bu kullanım. doğal varlığı nasıl ekonomik bir varlığa dönüştürebiliriz ve bunun içerisinde e, hmm. yani uygun mevzuata uygun bir şekilde nasıl bunu kullanabilirizin düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Evet, şimdi bundan daha bahsedelim ama bir ara vereceğiz. Aha'dan Cold River adlı parçayı dinliyoruz. 'Cause I've been wrong. Evet bu hafta su hakkında tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısını konuşuyoruz. Şimdi e, devam edelim. Koruma alanlarının statüsünün değiştirilmesi söz konusu. Onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz Nurcan Hanım? Tasarının e, dördüncü maddesinde koruma alanları çok kısıtlı bir şekilde sayılmış. Maalesef beş tane Hı -hı. koruma alanı saymışlar. Tabiatı koruma alanı, milli park, tabiat altı tür ve habitat koruma alanı ve tabiat parkı şeklinde. Evet. E, bu tasarının sonucu maddesine baktığınız zaman Milli Parklar Kanunu'nun yürürlükten kaldırıldığını, evet. sadece Gelibolu Hı. Yarımadası tarihi Milli Parkı ve Boğaziçi Kanunu'nun hükümlerinin saklı olduğunu ki önceki e, tasarıda bu maddeler de yoktu. Bütün çevreyle ilgili şu anda hala bütün mevzuatı kaldırıyordu. E, bunların e, saklanmış, aklını, e, düzenlemelerin saklanmış olduğu e, görülüyor. Burada e, aslında en canlıcı maddelerden bir tanesi altıncı maddede düzenlenmiş olan yeniden değerlendirme maddesi. Hı, evet. Bu maddenin içerisindeki düzenlemeye baktığınız zaman, e, Bakanlar Kurulu, pardon, hı hı. Çevre, ve, çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından e, daha öncesinden belirlenmiş edilmiş koruma alanları ya da bunların sınırları hı hı. bu e, tasarının hükümlerine göre değiştirilebiliyor tekrardan kaldırılabiliyor, kısıtlanabiliyor ya da genişletilebiliyor. Yani bu alanların e, statüsün değiştirilmesinin tek yetkili mercisi e, merci bakanlığı. Çevre, şey, Çevre ve şirci bakanlığı, bakanlığı. Evet. Tek bakanlık. bir bakanlık karar veriyor. Evet yani, aynen. Bu şey. şekilde tek Hı -hı. bir bakan karar veriyor ve bugüne kadar ilan edilmiş o 58'lerden bu yana dediğiniz Hı -hı. bütün her türlü aklınıza gelebilecek koruma ee, alanlarının statüsü bu kanun yürürlüğe girdikten sonra değiştirilebilir. Bu da demek oluyor Hı. ki Belgrad Ormanı orman statüsünden çıkartılabilir. Milli parklar bir şekilde kaldırılabilir. Ee, ki bunun arasındaki en ee, önceki tehditlerden bir tanesi de Abant Milli Parkı sanırım. Çünkü Hı. orada e, çok ciddi turizm e, faaliyetleri yapılmaya çalışıyor. Fakat evet. e, Milli park olması sebebiyle pek bir şey yapılamıyor. E şimdi bu yasa sayesinde yapılabilir. Orada yapılaşmaya yol Taze açacak. Yani. Turizm adı altında yapılaşmaya açılacak. Anlamına mı geliyor? Gelebilir. Evet bu şekilde. Çünkü e, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin önerisi üzerine e, bu konularla ilgilenen bakanlık birimi bu öneriyi Bakan Çevre Çelik Bakanlığı'na getiriyor. Bakanlık da bunu bakanlar, bakanlar kurulu iletiyor. Kurulana. Bakanlar kurulu da isterse ya koruma alanını ilan edebiliyor da koruma alanını değiştirebiliyor niteliğini hani buna göre bütün kararları vermeye e, bakanlar kurulu yetkili. Evet. Çevre şey Bak çevrecilik bakanlığının e, önerisiyle kaldı önerisiyle. ki evet. e, devam eden madde 7. maddede de hı hı. koruma alanlarının imar planlarının imar mevzuatı önce yapılması gibisinden bir düzenlem var ki bu ...koruma alanlarının aslında koruma amacı değil ama yani... Kullanım Çok işte. rahat, evet. Kullanım amaçı. Koruma, ve, evet. dengesi diyoruz da. Aynen, imari durumlarından Hı. düzenledik. Onların hepsini Aynen. imara göre yapacağız. Onun için sıkıntımız yok gibisinden... kendi e, ...kendilerince tutarlı bir e, düzenleme yaptıklarını e, görüyoruz burada. Evet. E, tabii bu kanunda da bu e, yeniden değerlendirme maddesi değil ama... ...bunun haricinde... Koruma alanlarının işletilmesiyle alakalı olarak e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisini kısmen il özel idarelerine, belediyelere ve kanuncilere uygun gösteren vakıf ve derneklerine Anladım. devretmesi düzenlemesi var 10. madde içerisinde. Evet. Bu da e, öncelikli olarak tabiat parklarının işletiminin e, belli sürelerle özellikle belediyelere devri konusunda e, biraz Hı. korkutucu e, gözüküyor gözümüze. Yani bu kadar. Spesifik yani spesifik buraların bilgisayar. gelir alanları halini getirilmesi. getirilmesi yani evet. imaj Aynen. olarak da e, e, böyle bir şey çağrıştırıyor değil mi? Çaıştırmaktan öyle bunun düzenlemesini yapıyor buraları aslında gelir alanları. Bunları Hı. kullanabilirsiniz. Tabii yani e, doğal değerlerin ekonomik değerlere çevrilmesinin e, temel düzenlemenin temel düzenlemini bu maddeler oluyor. Yani gerekirse yetki devri maddesi olsun. Belediyenin buraları farklı alanları kullanması olsun. Evet. E, ve bu yetki devri konusunda da biliyorsunuz 2010 yılı anayasa değişikliğinde e, idarenin yetki verilmeninin yerindelik denetimliği kaldırılmıştı. Bundan dolayı herhangi bir şekilde herhangi bir tabiat parkının bir belli ya da başka bir şey devri konusunda da Hı. maalesef vatandaşların ve hani bu konuda rahatsız olan kişinin elleri kolları bağlı kalıyor çünkü üstün kamu yararı sebebiyle hiçbir şekilde artık bunları tartışamayacağız yani üstün Hı. kamu yararı nedir neye göre üstün <gülüyor> hangi kamu yani bundan bahsedsek biraz. Onu da kısaca söyleyeyim. Hı. Kamu yararı aslında e, Anayasa'da düzenlenmiş e, bir maddede 43. ve 47. madde arasında çok geniş e, fa, spesifik konularla alakalı kamulaştırma ve devlet, devletleştirme maddeleri içerisinde düzenlenmiştir. E, hatta mülkiyet hakkının anayasal çerçevesi kısıtlanması da bu her zaman için üstün kamu yararı e, çerçevesinde kurulan e, kullanılan e, kavramlardan bir tanesidir. Ancak e, üstün kamu yararı kelimesi spesifik olarak herhangi bir ta kanunda e, tanımda değildir. Bununla ilgili özellikle doktrinde çok farklı tartışmalar, tartışmalar da var. da değil zaten. Bunda evet. da keza aynı şekilde e, e, tanımda değil ama genelde baktığımız zaman uygulama içerisinde özellikle son 5-6 senelik e, durumlarda üstün kamu yararı ve stratejik konumlar gibi e, ulusal e, devletin ulusal politikası, ee, üçgeni içerisinde bütün e, kamulaştırmaların enerji sektörü çerçevesinde yapıldığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla hı hı. bu üstün kamu yararı e, kelimesi artık maalesef bizim Kilenmiş için. bir kelime. Evet, <gülüyor> kamu için değil de doğrudan enerji yatırmaları. Hester, madenlerde, termik santralde. Bunlara yönelik yapılıyor. Çağrısı yaratıyor. En azından benim kendi Kişisel fikrim bu yönde. Tabii yani bu doğrultuda verilmiş kararlar da var. Örneğin hmm. biz birkaç defa bunu da söylemiştik. Ilısı Barajı üstün kamu yararından dolayı evet. yapılması öngörülmüştü. Barajın yapılması, yapılması öngörülmüştü. Evet. Üstün kamu yararını o dönemde şöyle belirlemişlerdi. Hani tarihe evet kültürel bir miras. Doğal hmm. güzellikleri de var. Ama elde edilecek enerji ve, ve ondan elde edilecek gelir daha ağır basıyor. Ve burada da üstün kamu yararı ekonomik olarak... Ee, hmm. ağır bastığı için evet yapılsın evet, diye bir karar alın. Işte. Zaten evet, bu üstün kamu yararı evet. şeklinde e, özellikle son 10 yılda orman kanunu olsun e, turizm teşvik kanunu, madenci kanunu hani bu tarz kanunların içerisinde bu kelime ekletilerek e, enerji bir projelerinin bir evet, Hı -hı. E, yapılmasındaki, yapılmasının önündeki e, hukuki Hı -hı. engeller e, bir şekilde baypas edilmiş oluyor. Hı -hı. Legal yani bir şekilde e, meşrulaştırılmış oluyor bu süreçler. Şimdi evet. bu e, Tabiatı yani çeşitli biyoloji, tabiatı ve biyoloji çeşitli koruma kanunu içerisindeki koruma alanlarının işletmeye açılması daha kullanılması şimdi işletme açılması kanun içerisinde geçmiyor benim kendi tanımlamam olsun da koruma evet. ve kullanma dengesi çerçevesinde korumaya açılmasında hı hı. E, yeni bir düzenleme getiriyorlar. Bu da e, şu şekilde söyleniyor korunan alanlar olumsuz etkisi olabilecek faaliyetler için ekolojik etki değerlendirme yapılması şartı getireceğiz diyor. Bu hmm. EED e, diyebileceğimiz kısaca ekolojik yani, etki ve çedin... değerlendirme aynen. E, hmm. Hidroletik santallerde çevresel etki değerlendirme süreçlerine çok benzeyen hmm. e, bir yapıda olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü kanun hmm. içerisinde çok detaylı düzenleme yapmamış. Fakat bütün bilgi çetlerin mesela e, bilgilendirme toplantısı yapılır e, hidroletik santarının HES'lerin HES yapılacağı olan yerlerde. Hmm. Burada da aynı şekilde... Kanunun kanun içerisinde yer aldığı gibi halka katma ve halkı bilgilendirme düzenlemesi var. Fakat bu halka katılım ve bilgilendirme toplantısıyla ilgili maddede de maalesef katılım kelimesi bir defa geçiyor. Beş paragraflık, <gülüyor> beş cümleli bir Zaten maddede. Senden hani insanları bu konuda bilgilendirmek, bilgi vermek katılmak değil. değil hani bir evet. projenin başından sonuna kadar planlanması ve uygulanması sürecinde de hani halkın katılımı gerekiyor ama bir yere gidiliyor. İşte burada bir baraj yapacağız veya HES yapacağız. İşte haber veriyoruz size. Bu katılım değil. Değil, bu yok. bilgi verme. Evet, zaten bu evet. ekolojik etki değerlendirmeyi de üstün kamu yararı ile Aha. beraber bir maddede değerlendirmiş oldukları için yani bu tamamen Hı -hı. sadece Avrupa Birliği standartları çerçevesinde tamamlanması gereken süreçlerin Hı -hı. madde içerisinde yedilmiş <gülüyor> e, olduğunun göstergesi diyeceğiz. Şey. Evet. Sürdürülebilir kalkınma evet. falan gibi. Evet. evet. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir de şey var. Bu doğal sit alanları. Şimdi bunların ortadan kalktığını görüyoruz. Yine kanun tasarısında dolayısıyla pek çok sayıda projeye daha önceden bu yüzden dava açılırken bu e, doğal sit alanı kalkınca işte baraj ve HES projelerine örneğin e, hani şey dava açılamayacak öyle gibi görünüyor çünkü doğal sit alanı kavramı ortadan kalkmış ne olacak neler Şimdi, bekliyor bizi? E Kültür ve Tabiat Varlığını Koruma Kanunu çerçevesinde sit kararları koruma kurulları tarafından veriliyordu ama koruma kurullarının lav edilmiş olmasından sonra sit kararları artık bilmemeye başlandı. Özellikle Rize'deki spesifik durum budur. Oradaki koruma kurulu kaldırıldığı için sit kararını da bir şekilde kaldırmaya çalıştıkları için bir şekilde gene çalışmaya başlanıldı. Burada da işte bu e, az önce söylediğim yeniden değerlendirme hususu çerçevesinde bugüne kadar verilmiş olan bütün kararların tekrar değerlendirilmesi ve yine kanun içerisinde e, güzel bir madde olan izin, intifa ve irtifak hakları çerçevesinde e, hmm. koruma alanlarında bir şekilde... Ee, hem mevcut tesisleri hem de yeniden yapılabilecek tesisleri e, intifaya da intifak hakları sağlanması öngörülüyor. 29 yıl Hı. artı 49 yıl uzatma. Yine bunda hidrolik santraller gibi görüyoruz. Orada 29-49 şeklinde de var aynı. Su tasarısında da var şeyler. Evet, evet birçok kanunda maalesef aynı düzenler. Mesela geçenlerde yayınlanmış olan Mera kanunu, pardon. Mesire Yerleri Yönetmeni'nde de yine ormanlık hı. alanların e, hem şehir içerisindeki hem de şehir dışındaki ormanlık alanlarının turizm amaçlı e, kullanımı açılması da da yine aynı şekilde orada da 29 senelik süreler öngörülmüş durumda. Kullanım hı. süreleri. Hı hı. E, evet yani Şimdi bir de şey deniliyor ya orman olma vasfını yitirmiştir diyor. Evet. Şimdi bir yerin orman orman olmaktan çıkmasını sağlayabilmek için herhalde bir nükleer bomba falan atmanız lazım. Orman kendisini zaten yeniler yansa da bir şeyler olsa da ama işte önemli olan niyet galiba değil mi? Evet e, burada zaten maddenin Hı -hı. yani yine... Tasarının son maddelerine doğru e, kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgesi turizm merkezi olan alanlarda hı hı, evet turizm teşvik kanunu <gülüyor> e, çerçevesinde turizme açılması e, diye düzenlemeler yapılmış durumda. Burada hı. yani e, korumadan kasıt pardon kullanmadan kasıtı e, aslında kanun içerisinde düzenlendiklerinin birçoğunu üstün kamu yararı ile ilgili olan düzenlemleri biraz enerji yatırımları ve kullanma yönelik her birçok şeyde turizm e, amaçlı. Ve turizme yönelik yapıldığı da aslında satıralarında çok rahat okunabiliyor kanun içerisinde. Bugüne Hı -hı. kadar e, zaten Sit olsun, milli parklar olsun diğer her türlü koruma a, alanı Hı -hı. E, davalarda özellikle idarenin aleyhine olan işleyen süreçlerdi. Fakat günümüzde bu kanun bu tasarı başlamak üzere enerji yasası olsun, su yasası olsun, mera kanundaki değişiklikler olsun, hı hı. büyük şey belli e, tasarısı da keza aynı şekilde. Onların hepsindeki düzenlemelerle bu tarz koruma alanları ve bunları koruyabilecek olan tüzel kişiliklerin ve diğer e, konu, konuların e, değiştirilerek hı hı. E, farklı amaçlarda kullanılmasına yol açıyor. Peki evet. yani bu kanun var olan korunan alanların da e, aslında koruma hı hı. alanından çıkartılması noktasında çok e, yarayışlı bir düzenleme <gülüyor> yapmış evet. gözüküyor. Yani korunma kurulları da hani lave edildiğine göre yeni koruma alanları belirleyecek merciler yok zaten. Evet, var olanlarda de değerlendireceğiz ha. ve aslında açacağız diyorlar. Evet. Bu e, Biz programa girmeden önce biraz konuşmuştuk. Aslında Türkiye'nin 2023 yıl ulusal hedefleri doğrultusunda işte yerli kaynaklarının kömür, hidrolik, doğal gaz kaynaklarının kullanımını teşvik eder nitelikte, sonuna kadar kullanımını teşvik eder nitelikteki yasal düzenlemeyi hı hı. ifade eden bir şeye dönüşmüş, kanuna dönüştürmüş e, ismini değiştirmek gerekiyor bu anlamıyla. Hı -hı. Tabiatı ve biyolojik çeşitliği e, koruma Korumama. kanunu değil de e, kullandırma kanunu ha, gibi bir şey yapmak evet, o gerekiyor oluyor. herhalde. Kullandırma kanunu zaten kanun içerisinde de yer yer bölgesel e, ve ulusal e, stratejiler ve e, projeler bağlamında da birçok şey değerlendirmeleri gibisinde ibareler de var. Burada demek oluyor ki ulusal dediğiniz zaman zaten stratejik ve üstün kamuoyenliği ortaya koyduğu zaman direkt termik <gülüyor> santrini nükleere kadar gidebiliyorsunuz evet. çok rahat bir şekilde. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Peki, bizim çok zamanımız bizim... Evet. Maalesef. Ama konuşacağımız daha çok şey vardı. Evet. E, çok haftaya teşekkür ediyoruz diyelim. Nurcan Çarıkçı'ya. Ben teşekkür ederim. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Çok sağ olun.